206. Mektup Bu mektup Molla Abdülgafur-ü Semerkandî'ye yazılmıştır. Dünyanın kötülüğü ve ona düşkün olanların zavallılığın bildirilmektedir. Ya Rabbi, ölüm bizi uyandırmadan önce sen bizi uyandır. Peygamberlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ürünmetine duamızın kabul eyle. Tatlı olan mektubunuz ve kıymetli yazılarınız gelerek bizleri sevindirdi. Buna karşılık olarak Allahu Teala size iyilikler versin. Kardeşim, insanları dünyaya yalnız yiyip içmek için ve giyinip süslenmek için göndermemişlerdir. İstediklerimizi toplamak, sevdiğimiz şeylerle keyiflenmek ve oynayıp zevklenmek için yaratılmadık. İnsanların yaratılması Allahu Teala'ya karşı aşağılığını, gücünün yetmezliğini, muhtaç, zavallı olduğunu göstermeleri içindir. Kulluk da bu demektir. Fakat bu kulluk Muhammed Aleyhisselam'ın İslamiyetinin izin verdiği gibi olmalıdır. Yoksa Müslüman olmayanların yaptıkları riyazetler, mücahedeler bu parlak İslamiyet'e uygun olmadığı için zarar ve ziyandan başka sonu olmaz. Pişman olmaktan, üzülmekten başka bir şey kazandırmaz. Ehli sünnet vel cemaat denilen doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uygun olarak itikadı düzelttikten sonra ibadetleri yapmakla beraber kalbi Allahu Teala'nın zikriyle süslemelidir. Tasavvuf yolunun büyüklerinden alınan vazifeyi sık sık tekrarlamalıdır. Bu büyüklerin yolunda sonda ele geçecek olanlar başlangıçta yerleştirilmiştir. Bunların bağları başkalarının bağlarından çok daha çok üstündür. Kısa görüşlü olanlar inansa da inanmasa da bu böyledir. Maksadımız dostları teşviktir. İnanmayanlara bir diyeceğimiz yoktur. Farise'nin dediği gibi, Masal sana masal gibi olur. Kıymet bilene çok faydalı olur. Sözün kısasın şudur ki, ahirette kurtulmak çok zikir etmeye bağlıdır. Enfal suresinin 46. ayetinde mealen, Allah-u Teala'yı çok zikrediniz ki kurtulasınız buyuruldu. Bunun için çok zikretmek lazımdır. Buna mani olan her şeyi düşman bilmelidir. Ahirette kurtulmanın ilacı işte budur. Bizden ancak söylemektir. Ra'd Suresi'nin 28. ayetinde mealen Biliniz ki kalpler zikirle rahat bulur buyuruldu. Allah-u Teala size bundan başarı nasip eylesin. Çünkü en lüzumlu ve en karlı iş budur. Mübarek zamanlarda çok giyilmiş olan tarihi gönderildi. İşiniz hayırlı olsun ve selam. 207. Mektup Bu mektup Mirza Hüsamettin Ahmet'den yazılmıştır. İnsanların bir arada bulunması, kalplerini beraber edeceği ve islamiyete uymayan şeylerin kıymetsiz olduğu bildirilmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği, sevdiği kimselere salat ve selam olsun. Çok zaman geçti. Sizin ve Zade Hazretleri'nin ve Cemalettin Hüseyin'in ve orada bulunanların ve hele Şeyh İlahdat ve Meyyan Şeyhül Hediyenin selamet haberlerinizi alamadım. Herhalde uzakta kalan bu kardeşinizi unuttuğunuz anlaşılıyor. Evet, yakında bulunmanın kalpleri birleşmesinde büyük tesiri vardır. Bunun içindir ki hiçbir veli bir sahabinin derecesine yükselemez. Veysel Karani o kadar şanı yüksek olduğu halde, Resulullah'ı hiç görmediği için ashab-ı kiramdan en aşağı olanın derecesine yetişemedi. Abdullah bin Mübarek hazretlerinden soruldu ki, Hazreti Muaviye ile Ömer bin Abdülaziz'den hangisi daha yüksektir? Cevabı olarak, Muaviye radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında giderken, atının burnuna giren toz, Ömer bin Abdülaziz'den kat kat daha yüksektir buyuruldu. Burada bulunanların hepsi iyiyiz. Allah-u Teala'ya bunun için belki bütün nimetleri için hamd ve şükürler olsun. Nimetlerinin en büyüğü olan Müslüman yaptığı için ve mahluklarının en iyisinin yolunda bulundurduğu için ne kadar çok hamd edilse yine azdır. Çünkü onun yolunda bulunmak, iyiliklerin başı, kurtulmanın çaresi ve dünya ahiret saadetlerinin kapısıdır. allah Teala Peygamberin en üstünü hürmetine bizleri ve sizleri her zaman bu yolda bulundursun. Faresinin dediği gibi, işte budur, bundan başkası hiçtir. Tasavvufçuların sözlerinden ele bir şeyin geçmez. Onların hallerinden insanın bir şeyi artmaz. Onların halleri İslamiyete uygun olmazsa on para etmez. Keşifleri, ilhamları, kitaba ve sünnete benzemezse yarım arpa kadar değeri olmaz. Tasavvuf yolunda ilerlemenin sebebi, İslamiyete inanılması lazım olan şeylere yakinin, İmanın artması içindir. Hakiki iman da bu demektir. İkinci sebep de fıkıhta bildirilen vazifeleri yapmanın kolay ve tatlı olması içindir. Tasavvuf bu ikisine kavuşmak içindir. Bunlardan başka bir şey için değildir. Çünkü Allahu Teala cennete görülecektir. Dünyada hiç görülemez. Tasavvufçuların aradıkları müşahadeler, tecelliler, gölgelere kavuşmaktır ve benzetilen o sanılan şeylerle avunmaktır. Allah-u Teala ötelerin ötesidir. Şaşılacak şeydir ki onların müşahede ve tecelliler diye övündükleri şeylerin iç yüzleri eğer anlatılırsa bu yola yeni girenlerin gevşemelerinden korkulur ve arzuları, istekleri azalır. Eğer iç yüzleri anlatılmazsa doğrusunun bildiğim halde doğruyla yanlışın birbirine karışmalarına göz yummuş olmaktan korkarım. Ey yollarını şaşırmışlara doğru yolu gösteren Rabbim! Alemlere rahmet olarak yarattığın Muhammed hürmeti için bana doğru yolu göster. Halinizi ara sıra bildiriniz ki sevgiyi artırır. Doğru yolda bulunanlara selam olsun. 208. Mektup Bu mektup kıymetli oğlu Meyan Muhammed Sadık'a yazılmıştır. Salik kendini peygamberlerin makamında görür. Bunun sebebi bildirilmektedir. Sevgili yavrum, Soruyorsun ki, Salik tasavvuf yolunda yükselirken bazen kendini peygamberlerin makamlarında buluyor ve bazen bu makamların en üstüne çıktığını anlıyor. Halbuki söz birliğiyle bildirilmiştir ki peygamberler herkesten daha üstündür. Evliyanın bütün kazançları peygamberlere uydukları içindir. Onların yolunda gitmek de evliyalığa kavuşmuşlardır. Cevap Salih'in gördüğü makamlar peygamberin uruc ettikleri, yükseldikleri makamlar değildir. O büyükler uruca derken o makamlardan çok yukarı yükselmişlerdir. Çünkü o makamlar o büyüklerin mebdei tayünleri olan Allahu Teala'nın isimleridir. Allahu Teala'dan gelen feyizleri, nimetler hep belde-i denilen bu isimlerden gelir. Çünkü Allahu Teala'nın arada isimleri olmadan bu alemle hiçbir ilgisi yoktur. Allah-u Teala'nın mahlukatlara ihtiyacı ve mahlukatlarla doğrudan doğruya ilgisi yoktur. Ankebut suresinin 6. ayeti kerimesinde mailen, elbette Allah-u Teala'nın bu alemlere hiç ihtiyacı yoktur buyuruldu. O büyükler yükseldikleri makamdan geri inerken, yukarıdaki nurlarıdan birlikte indirirler ve kendilerine mahsus olan bu isimlerle yerleşip kalırlar. Bunun için bir kimse bunları ararsa, bu yerleştikleri makamlarında bulunur. Zati ilahiyi isteyen, yüksek yaratılışlı bir kimse yükselirken bu isimlere yetişir ve onlardan da yukarı geçer. Allahu Teala'nın dilediği makama kadar yükselir. Fakat bu salik yukarıdan aşağı inerken kendi memdeyi tayyünü olan ve peygamberlerin bulundukları isimlerden daha aşağıda olan isme gelip yerleşince kendi makamı ile onların makamları arasındaki farka anlar. İşte daha üstün olmak bu makamlarıyla ölçülür. Makamı yüksek olan kimse daha yüksektedir. Salik, kendi makamı olan isme inmedikçe ve bu makamın daha aşağıda olduğunu anlamadıkça o büyüklerden daha üstün olduklarına zevkle ve halle inanmaz. Daha üstün olduklarını işiterek söylemektedir. Önce iman etmiş olduğu için yüksek olduklarını söyler. Fakat vicdanı söze uygun değildir. Bu zaman Allahu Teala'ya sığınması, yalvarması, cahil ve zavallı olduğunu söylemesi, doğrusunu kendisine bildirilmesi için dua etmesi lazımdır. Bu hal, saliklerin ayak kayacak, tehlikeye düşecek yerleridir. Bu yazımızı bir misalle açıklayalım. Biliyoruz ki duman, sıcak ve sıvı ve katı zerrelerdir. Sıcak oldukları için genişlemiş, hafiflemiş olan sıvı ve katı tanecikler havada yükselir. Bunu görünce katı ve sıvı taneciklerin havadan daha hafif olduklarını söylemek doğru olmaz. Çünkü taneler ısı enerjisi tarafından kaldırılmaktadır. Soğudukları zaman yine geri aşağı inerler, yere düşerler. Kendilerinin havadan daha aşağı olduğu anlaşılır. Salik de o makamdan yukarı fazla muhabbet enerjisine sürüklenmektedir. Kendi makamı o makamdan aşağıdadır. Buraya kadar bildirdiklerimiz müntehi içindi müntehi, tasavvuf yolundan çıkabileceği derecelerin sonuna varan veli demektir. Yolun başlangıcında böyle sanılırsa, kendini büyüklerin makamında bulursa bunun sebebi başkadır. Şöyle ki, sonradan bulunan her makamın, yolun başında ve ortasında benzerlerin görünüşleri vardır. Başlangıçta ve yolda olanlar bu görünüşlere gelince o makamların kendilerine geldiklerini sanırlar. Bir şeyin görüntüsüyle kendisini ayırt edemezler. O büyüklerin görüntülerinin benzerlerini de makamlarının görüntülerinde bulunca o büyüklerle ortak olduklarını sanırlar. Zannettikleri gibi değildir. Bir şeyin gölgesini kendisine benzetmekten başka bir şey değildir. Ya Rabbi, her şeyin özünü, yapısını bize bildir. Sevgili peygamberin hürmetine bizleri boş, faydasız şeylerle vakit geçirmekten koru. 209. Mektup Bu mektup Mir Muhammed Numan'in ı Bedahşi'ye yazılmıştır. Kendinin Mebde ve Me'at adındaki kitabında yazılı bir bilgiyi açıklamaktadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sevgili Seyyid Hazretleri, kıymetli kardeşim Mir Muhammed Numan, Allahu u Teala ile olunuz. Buradakiler çok şükür iyiyiz. İnsana rahatlık veren o sarayınızda sizden ayrılırken, kardeşim Muhammed Eşref, Mebde ve Me'at kitabındaki bir yazının açıklanmasını istemişti. Vakitler olduğundan bir şey anlatılmamıştı. Şimdi o yazıyı açıklamayı düşündüm. Böylece dostlarımın sıkıntısını gidermek istedim. O yazı şöyleydi. Resulullah Efendimizin vefatından birkaç sene geçtikten sonra, hakikati Muhammed'i kendi yerinden yükselerek Kabe'nin hakikatiyle birleşir. Bu zaman Hakikati Muhammedi ismi Hakikati Ahmedi adına döner ve Zat-ı İlahi'nin mazharı olur. İki isim de isim sahibi gibi olur. İsa aleyhisselam göklerden inerek Muhammed aleyhisselamın dinine göre yaşayacağı zamana kadar Hakikati Muhammediye'nin yeri boş kalır. O zaman İsa aleyhisselamın hakikati kendi makamından yükselerek Hakikati Muhammediye'nin boş kalmış olan makamına yerleşir. Cevap bu insanın hakikati demek teayyunu vücubi demektir. O kimsenin teayyunu imkânîsi bu teayyunu vücubinin zilli görüntüsüdür. Bu teayyunun vücûbî Allahu Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Alim, Kadir, Mürit, Mütekellim gibi daha nice nice isimlerden biridir. Allahu Teala'nın bu ismi o kimsenin Rabb'idir. Yani ona gelen her feyiz bu isimden gelir. Bu isimle Allahu Teala'nın çeşitli bağlantıları vardır. Sıfat mertebesinde Allahu Teala'ya bu isim verilir. Sıfatlar Allahu Teala'dan ayrı olarak vardır. Şan mertebesinde de Allahu Teala'ya bu isim verilir. Şan mertebesi Allahu Teala'dan ayrılınca var değilse de bir bakımdan ayrılınca vardır. Sıfat şan arasındaki fark suluk ve cezbeyi anlatan mektubadan bildirilmiştir. Anlaşılmayan yerleri varsa o mektuptan okuyunuz. Şanın varlığı yalnız itibarıyla yani bir bakımdansa bu şanın üstünde de başka bir bakımdan başka bir mertebede de vardır. O mertebe bu şanın mevdiyi vücundiği itibarisindir. Allahu Teala'nın bu ismi bu mertebede de vardır. Bu mertebenin üstünde daha başka bir bakımdan daha yüksek mertebe olur. Fakat insan gücü bunu anlayamaz. Bu fakir yani İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mertebeyi de geçirildim. Fakat bu mertebenin üstünde insan yok gibi olmaktadır. Her sahibinden daha büyük halim vardır. Arabi beytinde şöyle der. Nimete kavuşana afiyet olsun. Zavallı aşıkı bir damlayla doysun. Ehlullah yani evliya kendi yaratılışına, güçlerine göre bu mertebelere kavuşmaktan birbirlerinden çok ayrıdır. Evliya arasında Allahu Teala'nın ismine yetişenler pek azdır. Çoğu bu ismin zillerinden bir zille bir görüntüye kavuşmuştur. Önce seyr ve sulukula imkan ve mertebelerinden geçerek sonra bir zırle kavuşurlar. Yalnız cezbe yoluyla da bu isme kavuşabilirlerse de bunun kıymeti yoktur. Bu isinden daha yukarı yükselenler pek azdır. Bir insanın hakikati onu teayyuni vücubisine denildiği gibi onun teayyun ikamesine de denir. Bunları anladıktan sonra deriz ki, Muhammed Resulullah Aleyhisselam, her insan gibi, âlemi halkla, âlemi emirden yapılmıştır. Onun âlemi halkının Rabbi olan ismi ilahi, âlim şanıdır. âlim emrini emrini terbiyeden de, âlim şanının bir bakımdan üstünde olan mertebesindeki âlim ismidir. Hakikati Muhammed'i âlim şanıdır. Hakikati Ahmedi. Âlim şanının üstünde olan ve bu şanının mebdeyi olan isimdir. Bu isim Kabe'nin de hakikatidir. Adem aleyhisselam yaratılmadan önce Resulullah'a bulunan peygamberlik hakikati ahmedi bakımdandı. Hadis-i şerifte Adem aleyhisselam toprakla su arasındayken peygamberdim bildirilen bu peygamberlikti ki âleme emirdendi. İsa aleyhisselam kelimetullah olduğu ve âlim emirle bağlılığı çok olduğu için Resûlullah'ın geleceğini Ahmet ismiyle müjdelemişti. İsa aleyhisselam, benden sonra Ahmet isminde bir Resûl'ün geleceğini size müjdeleyeceğim dediğini Saf suresi haber vermektedir. Dünyaya teşriflerinden sonraki peygamberliği hakikati Muhammed'ye bağlıydı. Belki de iki hakikate bağlıydı. Rabbi yani terbiye edicisi Yetiştiricisi olan da hem bu şan ve hem de şanın üstündeki mertebedeydi. Bunun için bu mertebedeki davet, önceki mertebedeki davetten daha kuvvetli olmuştur. Çünkü o mertebedeki daveti yalnız alemi emirdeydi ve terbiyeyi yalnız ruhani yana, yani ruhlara ve meleklereydi. Bu mertebedeki daveti ise hem alemi halkta hem alemi emirdedir ve terbiyesi hem maddeye hem de ruhlarıdır. Bu dünyada onun mandiği tarafını meleki tarafından daha kuvvetli yaparak insanlarla ilgisi çoğaltıldı. Böylece insanların faydalanmaları kolaylaştırıldı. Allahu Teala sevgili Peygamberine insanlık tarafının fazla açılmasını emir buyurdu. Mesela Kehf Suresi 111. ayetinde mealen onlara söyle: Ben de sizin gibi insanım. Bana vah yolundu buyuruldu. Sizin gibi buyurulması insanlığını kuvvetli bildirmek içindir. Bu madde hayatından Kabe hayatına geçince ruhani tarafı çoğaldı. İnsanlara bağlılığı azaldı. Dine çağırmak nuraniyeti değişti. Ashab-ı kiramdan birkaçı buyurdu ki, Resulullah definişini bitirmeden kalplerimizde değişiklik duyduk. Evet öyle oldu. Çünkü görerek olan imanları görmeden olan imana döndü. İşleri görmekten işitmeye kaldı. O yüce peygamberin vefatından bin sene geçtikten sonra ruhani tarafı o kadar kuvvetlendi ki insani tarafını büsbütün örtü. Alemi halkı alemi emir halini aldı. Bunun için alemi halktan olanlar kendi hakikatlerine döndü. Hakikati Muhammedi de yükselerek hakikati Ahmedi'ye ulaştı. İkisi birleşti. Burada söylediğimiz iki hakikat onun alemi halkının ve alemi emrinin teayun imkanileridir teayyun vücubileri diyeldir. Teayyun imkânı ve teayyun vücubinin zilli görüntüsüdür. Çünkü teayyun vücubi yükselmez. İki teayyun vücubeyin birleşmezler. İsa Aleyhisselam gökten inerek ahir zaman peygamberinin dinine uyunca onun hakikati kendi makamından yükselerek ona uyduğu için hakikati Muhammedinin makamına gelir. Onun dinini kuvvetlendirir. Bunun içindir ki eski dinlerde Uylül Azm peygamberin vefatından sonra bin sene içinde yani bir peygamber gönderildi. Bunlarla o peygamberin dini kuvvetlendirildi. Onun dininin zamanı bitince başka bir Uylül Azm peygamberle yeni bir din gönderildi. Muhammed Aleyhisselam peygamberlerin sonuncusu olduğu için onun dini hiç değiştirilmeyeceği için onun ümmetinin alimleri peygamberler gibi oldu. İslamiyeti kuvvetlendirmek için bunlara yaptırıldı. Bunlardan başka, oylül azm bir peygamberde onun dinine sokuldu. Onun dinini kuvvetlendirmek için buna da verildi. Hicr surisinin 9. ayetinde mealen, Kur'an-ı Kerim'i sana biz indirdik, biz onu elbette koruyacağız buyuruldu. Resulullah vefatından bin sene geçtikten sonra ümmetinden gönderilen alimlerin sayısı azsa da, bu İslamiyeti tam kuvvetlendirmeleri için çok yüksek olacaklardır. Resulullah Efendimiz Hazretleri Mehdi'nin teşrif edeceğini haber vermiştir. Bin sene sonra gelecektir. İsa aleyhisselam da bin sene sonra inecektir. Bin sene sonra gelen evliyanın yükseklikleri ashab-ı kiramın yüksekliklerine benzemektedir. Her ne kadar peygamberden sonra en üstün ashab-ı kiramsa da sonra gelenler bunlara çok benzedikleri için hangilerinin daha üstün oldukları anlaşılamaz gibi olmuştur. Belki de bunun içindir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, öncekiler mi daha üstündür yoksa sonrakiler mi bilinemez buyurdu. Yoksa öncekiler mi daha üstündür yoksa sonrakiler mi bilmem buyurmadı. Çünkü hangilerinin daha üstün olduğunu biliyordu. Bunun için en üstün olanlar benim zamanımda bulunan Müslümanlardır buyurmuştur. Fakat çok benzedikleri için şüphe hasıl olduğundan bilinemez buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanından sonra tabi'in rahmetullahi Teala ta zamanının yüksek olduğunu bildirdi. Bundan sonra tabi tabi'nin zamanından üstün olduğunu bildirdi. Bunların da bin sene sonra gelenlerden daha üstün oldukları anlaşıldı. Sonra gelenlerin ashab-ı kirama çok benzemesi nasıl olur denilirse şöyle cevap veririz ki o iki asrın bu son gelenlerden daha üstün olması belki onlarda evliya sayısının çok, bidat sahiplerinin az olmasından olduğudur. Bunun için sonra gelenler arasında birkaç evliyanın o iki asırda bulunan evliyadan daha yüksek olduğunu söylemek yanlış olmaz. Mesela Hz. Mehdi böyledir.